Bu mübarek kelamın manasını anladığımızda gönüller bir o kadar daha etkileniyor ve kalpler yumuşuyor. Dünyanın heva hevesine olan ilgi, dünyanın o bir çareliğine olan ilgi azalıyor ve insan ahiretine doğru yöneliyor. Ahiretinin idrakine varıyor ve oraya müteallik olarak niyetlerini, amellerini yeniliyor ve bu konuda bir azim ve gayret sahibi oluyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim Yüce Rabbimizin ifadesiyle şifaun lima fissudu kalplerde olan hastalıklara şifadır, buyuruyor. Kalplerde meydana gelen dünya sevgisi, dünyaya olan ilgi alaka, heva hevese olan ilgi alaka, Kur'an-ı Kerim'in vaazu ı nasihatiyle izale oluyor, tamir oluyor, ıslah oluyor. Öncelikle bu güzel Kur'an-ı Kerim'den sonra Benim Acizane niyetim Yüce Rabbimiz bu Ayet-i Kerimelerde Neler söylüyor Neler söylemek istiyor Anladığımız miktarda Sizlere Onları aktarmak istiyorum O yüzden şurada bir Kur'an-ı Kerim var Verebilir misiniz Hocamızdan da rica edelim Okumuş olduğu Furkan Suresi galiba Furkan mıydı Müminun Suresi Müminun Suresi ayetler hocam 18 18. 18. cüz cüzde hee, Evet <Gülüyor> Sayfasına hocam Dikkat edin. Evet. Şu sayfasına bakalım. Kur'an-ı Kerim. Hocam orada başka Kur'an-ı Kerim var değil mi? Bir şey. Bu biraz farklı bir Kur'an-ı Kerim. Türkçe şey Evet. Şuradan. Evet. <gülüyor> yani sayfa 400'lerde olacak değil mi hocam? üst üzerinde <Gülüyor> 4, 4 18 119 11, 11, 119 Evet 1800 evet, Baş kısmı hocam. Baş kısmı. He Baş kısmı şurada değil mi? Kap kap hanım Evet. Evet değerli katılımcı Anladığımız kadar Mü'min Suresi 1. Ayet-i Kerime'den itibaren hocamızın okumuş olduğu bölümleri sizlere aktarmaya çalışacağız inşallah Allah-u Teala قَدْ اَفْلَحَ İman edenler felaha, kurtuluşa ermişlerdir İman edenler Müminler Kurtuluşa ermişlerdir Kendilerini bekleyen Cehennem azabından Azat olmuşlardır Allah'ın Gazabına düşmekten kurtulmuşlardır Allah'ın yüzide meleklerinin, peygamberlerin, salihlerin, müminlerin lanetine uğramaktan kurtulmuşlardır. İman ederek, İslam olarak, Müslüman olarak, Allah'a teslim olarak bu kurtuluşu gerçekleştirmişlerdir. Kimdir o müminler? Neye iman etmişlerdir? Nasıl iman etmişlerdir? Bu müminlerin sıfatları nelerdir? Onları da yüce Rabbimiz gelen ayetlerde özetlemiştir. Ellezinehum fi salatihim khashiun. O müminler ki namazlarında ürperti korku içerisindedirler. Namazlarında huşu içerisindedirler. Namazlarında Rablerini düşünürler. Kalpleri Allah'la beraberdir. Dillerindeki zikir kalplerinde hissedilir. Kalplerinde olan şuur gözyaşıyla kendini belli eder. Vücudun bütün azaları bu titreyiş ile titrer. Deriler Allah korkusundan ürperir titrer. O mümin ki Allah'ın huzuruna çıktığında bir korku içerisindedir. Bir muhabbet içerisindedir. Korku ve ümit arasında Rabbinin rızalığını talep etmektedir. Korku ve ümit arasında cenneti arzu etmektedir. Korku ve ümit arasında Rahman'ın razı olduğu kulların zümresine ilhak olmayı beklemektedir. En önemli haslet, en önemli özellik müminin namazında huşu içerisinde olmasıdır. Namazdaki huşu okuduklarımızı anlamadan gerçekleşmez değerli müminler. O yüzden çok zor değil. Fatiha'nın manasını öğrenmek, namaz içerisinde okumuş olduğumuz surelerin manasını öğrenmek zor değil. Boş bir gayret de değil kendisine zaman ayrılamayacak kadar önemsiz değil. Ancak bunu cemaatimizin yüzde %99'u yapmıyor. Namazda okuduğunu anlamak için gayret sarf etmiyor. Bazen kardeşlerimizin okumuş olduğu Fatiha'yı dinleriz. 10 tane, 15 tane yanlış buluruz. Deriz ki Değerli kardeşim Çok yanlış okuyorsun Bunları düzeltmemiz lazım Cevap olarak diyor ki Efendim Benim bu kadar aklım sarıyor Daha fazlasını benden isteme hoca Dilim bu kadar dönüyor diyor. Ve bu şekilde Mesuliyetten kurtulacağını zannediyor Aslında Bir maziret uyduruyor Aslında yapabilir bu insan oğlu istediği zaman uçak yapıyor, havada uçuyor, denizde yüzüyor, denizin altından tüneller yapıyor. Gayretle başarı sağlanıyor, isteyince oluyor. Bir Fatiha suresinin 7 ayetinin manasını mı insan ezberleyemeyecek? O yüzden burada büyük bir gevşeklik var. Değerli müminler, bu gevşekliği atmamız lazım. Çünkü namazla huşu içerisinde olabilmek için okuduğumuzu anlamaya ihtiyacımız var. Okuduğumuzu anlamadan muhakkak burada çok büyük manalar yatmaktadır düşüncesiyle huşu içerisinde olmak da mümkündür. Ancak manayı anlamak huşuya daha yakın eder insanı. Kalplerin hatırlamasını sağlar zikredilen Allah'ın hangi kelimeler ile zikredildiğini insan anlamış olur. Ve anlamış olduğu bu şeyden de nasibini alır, kuşu içerisinde olur. Ve bu şekilde Allah'a olan muhabbeti, Allah'a olan korkusu artar değerli müminler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ o kurtuluşa eren müminlerin diğer bir sıfatı da boş işlerden, boş sözlerden yüz çevirirler. Lakırtıdan, gevezelikten, komediden, güldürü konuşmalarından. Tek amacı insanı eğlendirmek, güldürmek olan konuşmalardan, sözlerden uzak dururlar bu meclislerden uzak dururlar ve böyle meclisler gördüklerinde de bunun yanlış olduğunu hatırlatırlar kurtuluşa eren müminlerin ikinci önemli sıfatı olarak Yüce Rabbimiz onların boş sözden, lakırtıdan uzak olacağını söylüyor boş sözü, lakırtıyı gevezeliği sevmeyeceğini söylüyor Oysa ki bugün hayatınıza baktığımızda ne kadar magazinsel şeyler varsa önümüzde ekranların başında oturmak suretiyle sabahtan akşama kadar akşamdan gece yarısılarına kadar güldürü, komedi, film, magazin o ne yaptı, bu ne yaptı, o nereye gitti, o nerede yattı, o nerede kalktı o nerede eğlendi, o nerede dans etti, şarkı söyledi. Bunları izleyip durmaktayız. Halbuki mümin mümin bunlardan uzak durur. Mümin olan kişi boş işlerden, boş sözlerden uzak durur ki bunlar sadece boş işler değil. Bunlar mahsiyet, mahsiyet, günah, günah. Kalpleri Kalplerdeki imanı eriten, kalpleri şeytana yaklaştıran, Allah'tan uzaklaştıran bin bir takım şehvi, dünyevi duyguları dörpüleyen, yeşerten bir takım programlar. Bunlardan uzak durmak lazım ki kalpler sağlam olsun, gözler sağlam olsun, yürekler sağlam olsun, Allah'a yakın olsun. Dünya heva, heva hevesinin girmiş olduğu kalpte Allah'ın muhabbeti kalmaz. Çünkü Allahu Teala dünyaya önem vermiyor, önem vermemizi de istemiyor. Dünya alçak bir yer. Dünyanın bütün içinde olan bütün nimetler de geçici ve düşük nimetlerdir. Cennette olan nimete göre. Dolayısıyla bu geçici ve düşük nimetleri tercih ederek Allah'ın indindeki nimetlerden gafil olmak akıllı olan bir mümine yakışır bir durum değildir. Yüce Rabbimiz bizleri boş sözden, boş işlerden uzak duranlardan eylesin. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ fa'ilun O müminler ki, o kurtuluşa eren müminler ki Zekat konusunda zekatın gereğini yerine getirenlerdir. Zekatı verenlerdir. Fakirin hakkını kendi malından çıkartıp ehline, hak sahibine teslim edenlerdir. Yüce Rabbimiz dileseydi bütün insanlar zengin olurdu. Ancak Allahu Teala zengin ile fakiri imtihan etmektedir. Fakir ile zengini imtihan etmektedir. Bu imtihanın gereğinden, gereklerinden biri de zekatı vermektir. Zekat bugün İslam toplumunda yüzde doksanlara kadar unutulmuş önemli bir farizadır. Bugün hiç kimse zekatını verme konusunda bir endişe taşımıyor. Malım yok, var. Parasım yok, var. Ama zekatımı vereyim diye bir endişesi yok. Yok. Kimisi ben vergi veriyorum diyor. O zekat yerine sayılır diyor vesaire. Bir takım e, mazeretler buluyor kendisine. Değerli müminler. Zekatını vermiş olduğumuz mallar Allah'ın mallarıdır. Zekatı verdiyen, o malı bize veren Allah'ın kendisidir malın sahibi bize zekatı verin diyor. Vermediğimiz zaman bizden davacı olacak. Fakir fukara bizden davacı olacak. Zekatı vermeyen mümin Allah'ın hoşunda olduğu müminlerden olamaz değerli mümin. İşte üçüncü vasıf müminin, kurtuluşa eren müminin, müminin üçüncü vasıfı zekatını vermesidir. Zekat malın kırkta birinden beridir değerli müminler. Bu çok bir oran değil. Nisap miktarı malı olan yani asli ihtiyaçları dışında ihtilaflı olmasına rağmen söyleyeyim 84 gram bazen 80 gram diyenler de var. Yani bu gram mesafe, mesabesinde altını veya bu altının karşılığı olan parası olan insanın zekatı vermesi lazım. 80.14 gram mıydı hocam Diyanetimizin şihyeti? 80.14 gram altın veya bunun karşılığı gümüş veya bunun karşılığı para olan parası olan ve bunun üzerinden de bir yıl geçen her mümin bu malından ta birini zekat olarak vermesi lazımdır Kendisi üzerine farzdır değerli kardeşlerim dördüncü özelliğe gelelim vediği hum lipur cihim hafi müminlerin dördüncü özelliği de iki ayakları arasında olanı korumalarıdır Ayakları arasında, bacakları arasında olanı korumalarıdır. Yani zina etmemeleridir. Mümin, kurtuluşa eren mümin zina etmez. Zinaya götüren yolların içerisinde olmaz. El zinası, göz zinası, kulak zinası yapmaz. Ve zinadan uzak durur her nevisinden. Ve bugün maalesef bu konuda da çok büyük eksikliğimiz var. Öyle aileler var ki kızı peşine takmış bir oğlan getiriyor. Anne bu benim çıktığım arkadaş diyor. Anne mustakbel damadınız diyor. Ve annesi de iyi ettin kızım getirdin adamı tanıyalım da hani daha da iyi olur. Tanıyalım hadi. Diyor. Normal görüyor işi. Peki bunlar dışarıda beraber çıkıyorlar, geziyorlar. Bunlar yaramazlık yapmıyorlar mı? Efendim benim kızım yapmaz. Kim dedi sana? Gözün önünde mi yapacak? Yani. Olmaz. Mümin bu tür davranışlardan uzaktır. Mümin ırzının lekelendiği konularda gazaba gelir. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir gün ya Saad sahabeden biri yatağında diyor hanımla beraber bir erkek görsen ne yaparsın ya Saad ey Allah Resulü diyor boynunu uçururum diyor. o adamın diyor boynunu uçururum diyor. ya Saad diyor ben diyor senden daha kıskancım, ben daha kötüsünü yaparım diyor. Allah da benden daha kıskançtır, daha kötüsünü yapar diyor. Değerli müminler, vaziyet bu kadar önemlidir, bu kadar mühimdir. Böyle bir durumda değerli kardeşlerim, nasıl olur da insan bu konularda gevşeklik gösterir? Bu konularda Vurdum duymazlık içerisinde olur. Toplum bunu kabul ediyor diye göz yumar. Kızı için, oğlu için, bu tür şeylere, çıkmalara, flörtlere göz yumar. Böyle bir şey değerli müminler. Gerçekten müminin ahlakı değildir. Müminin sıfatı olamaz bu tür şeyler. Allah cümlemizi korusun, ırzına, ehline sahip çıkanlardan eylesin. İlla ala ezvacihim, evmâ meleket eymanuhum. Onlar şehvetlerini gidermek için ancak eşleriyle birlikte olurlar, müminler. Veya elleri altında bulunan cariyeleriyle birlikte olurlar. Fe innehum gayru melûmîn. Onlar Böyle yaparsalar bu yaptıklarından dolayı asla hesaba çekilmezler, kınanmazlar. Çünkü yaptıkları şer'i, şeriat'a dair uygun bir iştir. Femeni bi taqa wara'a dalik fa Kim ki bunun ardında başka yollara düşerse bunun ötesinde başka yollar ararsa o adalet ölçüsünü aşmışlardan olur. Yani insan sadece eşiyle beraber olur. İnsan eşi dışında herhangi bir e, insana şehevi yönden haz alma duygusu düşüncesiyle yaklaşmaz. Bu konuda herhangi bir düşünce içerisinde olamaz. Vellezine hum liemanatihim ve ahdihim O müminler ki onlar emanetlere sahip çıkarlar. Kendilerine verilen emanetlere ehildirler. Ve yine onlar Verdikleri sözden geri durmazlar. Verdikleri sözden geri caymazlar. Verdikleri ahde riayet ederler. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Tekrar geldi. Birinci özellik burada tekrar yinelendi. Önemine binaen tekrar söyledi. Birinci özellik, namaz bahsinde onlar namazlarında huşu içerisinde olurlar diyor İde-i Yüce Rabbimiz. Bu ayeti kerimede ki dokuzuncu ayeti kerimedir onlar namazlarında devamlıdırlar. Bir kılıp bir kılmama gibi bir hastalığa düşmezler. Onlar namazlarının vakitlerini gözetlerler. Namaz vakti çıkmasın kazaya kalmasın diye büyük bir gayret sarf ederler namazlarını kazaya düşmekten düş korurlar namazlarının heba olmasını olmasına müsaade etmezler gerek namazın dışında namaz vaktini bekleyerek namazı korurlar ve gerekse namaza durduklarında namazın içerisindeki zikirden virtten okumuş olduğu ayetlerden nasibini almak suretiyle oradaki manaları kavramak suretiyle namazlarını korumuş olurlar. Gerçek müminler bunlardır. اُلَٰئِكَ هُمُرْ هُمُرْ وَارِفُونَ Eğer mirasçılar varsa ortada işte gerçek mirasçılar onlardır. Gerçek mirasçılar Onlardır. Onlar neyi miras alacaklardır? Ellezine yerithu yerithuna el firdevs. Onlar firdevs'e mirasçı olacaklardır. Onlar firdevs'e mirasçı olacaklardır. Firdevs cennetin en üst makamlarının adıdır değerli müminler hem <gülüyor> فيها ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ve lakad halaknal min sulalatin min tin. Biz insanı bir çamurdan yarattık. Thumma ja'alnahu nutfatan nutfatan fi qararin makin. Daha sonra da onu anne rahminde yapışmış bir embriyo haline getirdik. Bu ayet-i kerimeler bu şekilde devam ediyor. Yani insan neden yaratıldığını bilsin. Çamurdan yaratıldığını bilsin ve bir nutfe olduğunu bilsin ve bu nutfeden var edildiğini bilsin de Rabbine karşı nankörlük içerisinde olmasın. Bu ayetler bu şekilde devam ediyor. Ancak yine biz hocamızın okumuş olduğu bölümleri sizlere aktaracaktık. O yüzden Duha suresini okudu. Onu da mana olarak aktaracağız inşallah Teala Muminun suresinden bunları söylemekle yetinelim. Evet. Duha suresinde okudu. Evet ve zuhha ve leyli izâ seca kuşluk vaktine yemin ederim ki ve sükunete erdiğinde geceye yemin ederim ki mâ wad'aka rabbuka ve mâ qala Rabbin seni terk etmedi ey Muhammed Rabbin sana darılmadı ey Muhammed tabi bu ayetler için geldi bu ayetler ayetler bir ay gibi bir süre içerisinde kesilmiş idi vahiy kesilmiş idi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini terk ettiğini düşündü ayet göndermediği için Vahiy göndermediği için acaba Allahü Teala'yı ben küstürdüm mü? Allahu Teala'ya karşı bir yanlış mı yaptım? Allah neden daha ayet göndermez olduğu diye bir korku içerisinde olmuştu. Bir ay süren bu olaydan sonra bu duha suresinin ayetleri gelerek peygamberimizi sevindirmiştir. Ve bu ayetlerde Rabbin sana darılmadı, Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni e, unutacak değil manasına gelen ayetler nazil oldu. وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَىٰ Bil ki ya Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, ahiretin senin için dünyadan, dünyadan daha hayırlıdır. Senin ahiretin dünyandan daha hayırlı olacaktır ve lə səuf yu'tîke feterda Allah sana verdikçe verecek Allah sana nimetlerini verdikçe verecek ve sen işte o zaman razı olacaksın ya Muhammed Elem yecit keyetîmen fa'âwa Seni yetim olarak bulmadığını seni yetim olarak bulup da seni koruyan sana bir barınak ve sığınak temin eden Rabbin değil midir ya Muhammed ve vacedeke dâllen seni yolunu bilmez olarak bulduğu halde sana hidayete seni hidayete erdirmedi mi? dalalet ortamında sen bulunurken sana vahy ederek hidayeti göndermedi mi? Ve bu şekilde dalaletten seni kurtarmadın mı? Bunlar varken nasıl oldu da olur da öyle düşünürsün? Rabbinin seni unuttuğunu düşünürsün ya Muhammed. Yine seni muhtaç buldu da zengin etti. Seni muhtaç olarak görüp de zengin eden Allah değil midir ya Muhammed? فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ Yetime gelince onu hor görme ya Muhammed. Yetimi itip kalkma ya Muhammed. Yetime bak onunla ilgilen ya Muhammed. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Bir dilenci bir dilenci bir isteye isteyici görürsen sakın ola ki onu bu yaptığı işten dolayı azarlama ya Muhammed. Ve ammâ bi ni'meti rabbika fa'addis. Sen ya Muhammed Rabbinin nimetlerinden bahset. Rabbinin nimetlerini hatırla ya Muhammed. Rabbinin nimetlerine şükret ya Muhammed. Rabbinin rahmetini asla unutmayacağım Muhammed. Ve bu şekilde Duha suresinde Yüce Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi unutmadığını ifade eden ayetleri nazil etmiş ve bu şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korkusu gitmiş ve hali daha çok huzura ve itm inana kavuşmuştur. Evet, değerli hocamızın okumuş olduğu bölümlerden bunlar vardı. Şimdi ezana bir 20 dakika gibi bir zamanımız var. Bu zaman içerisinde hocamızdan Kur'an-ı Kerim isteyeceğiz tekrar ama kendisi kayboldu. İnşallah gelir o saate kadar. Güzel sesinden bize Kur'an-ı Kerim tekrar tilavet eder. Bu geceyle ilgili değerli müminler sohbet edeceğiz inşallah. Şimdi de Peygamberimizin bazı hadislerini sizlere aktaracağım. Kalan sürede inşallah ardından dua ederiz.